kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitikada daha birlikteyiz. Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş karşınızdayız. Aysim bugün... Yok. E, yok. <gülüyor> e, e, şimdi e, bugün aslında biz herhalde bir takım şeylerden e, yıl sonu haberlerinden belki bir hülasa çıkarıp bir e, şey tartışmak yani bu e, özellikle İstanbul Sözleşmesi gibi bir olay var işte İstanbul yönetimiyle ilgili bir takım öneriler getiriliyor e, bir takım e, şeyler var büyük projeler işte bunlar üzerine tartışmalar son olarak işte bu e, hafta sonu mesela Yassada ve Sivriada'nın imara açılması konusunda bir toplantı vardı ona katıldım e, onunla ilgili işte Polonezköy ile ilgili işte e, birçok yerde böyle bir takım e, merkezi yönetimin projeleri var e, işte bunu Haliç'te tersaneler e, konusunda gördük daha henüz böyle uyuklamakta olan projeler var ve bu projeler birdenbire karşımıza anlaşmalar yapılmış olarak çıkıveriyor hı hı. şimdi bu mesela adalarla ilgili Şimdi bu iki ada yani Yassıada ve Sivriada. bu iki adayla ilgili e, adımlar o kadar ilginç bir şekilde hatırlıyor ki. Yani bir, mesela bir şirketle muhtemelen anlaşma yapılmış ama bu anlaşma su yüzüne çıkmıyor. Şimdi o anlaşmaya göre koşullar oluşturuluyor. Torba yasanın içine bir şey koyunup e, bir madde konup e, buranın e, yap işlet devlet modeliyle ihale edilmesine olanak tanıyan bu iki adanın bir şey geçirli Bir gecede bu veriyor. Kıyı kanunu ta şeyine tabi olmadan e, bir değişiklik. Tescil kararı daha önceden kaldırılıyor. Sanki yani bir tür hukuki yollar şey gibi hani Araçı. engeller. Ha, araçsal bir mantıkla bunlar düzenleniyor ama aslında yapılacak iş belli. Önceden belli. Yani siyasetçi uçakta giderken hani bunu çok ilginç bir şekilde e, gazetede okumuştum. Uçakta giderken iş adamı arayla gidiyor ya işte bir yere. Hı. Giderken konuşuyor mesela işte ya bizim şurada şöyle bir şeyimiz var. Orayı da biz askeriyeden aldık ama ne yapsak bilmiyoruz. Sen şunu yapar mısın diyor mesela siyasetçi. Yani burada kötü niyet falan demeyelim. Yani bir tarz var. Hı hı. Ve burada uçakta o yolculuk sırasında verilen karara uygun bir şekilde de artık bütün e, otoritenin diğer organları çalışmaya başlıyor. İşte eğer yasa değişecekse... Komisyondan yasayı geçiriyorlar ya da kanun hükmünde yasayla bu iş hallediliyor. Eğer koruma kurulu karar değişecekse ona bir takım baskılar yapılıyor, bir şeyler oluyor falan. Sonunda iş oluruna getiriliyor. Çok enteresan bir devlet yapısıyla karşı karşıya kaldığımız kesin. Fragmante olan bir yapı bu aslında. Eğer bugün bir kamu alanında bir iş yapılacaksa o kadar çok şey karışıyor ki. Bu yüzden siyasetçi her zaman elinde bir kılıç gibi böyle kördüğümü çözecek İskender'in e, kördüğümü çözmesi ya da kesmesi gibi elinde şeyle kılıçla dolaşan bir kişi haline alıyor ve hukuklar hukuk şeyleri çiğnemekle meşgul oluyor. Aslında burada bir e, imkansız bir durumu da yapmaya çalışan bir yönetimden söz edebiliriz. Yani Yassa'da ve Sivriada için mesela bu kadar yıldır. Burası çok önemli bellek mekânı yani değil mi? Yani Türkiye'nin herhalde darbe e, şeyi konusunda efendim işte anısına saygı duyulan bir siyasetçi olduğunu düşünelim iktidar açısından. Adnan Benderes'in yargılandığı ve kötü muamele gördüğü bir yer. Mesela burayı imar açıp bu anıyı bu şekilde tüketmeyi hedeflemesi aslında insanın aklına alacağı bir şey değil. Yani bugüne kadar kaç senedir burası kullanılmıyor. En azından kapısına bir plaket konabilir. İşte Adnan Bedneres burada şu kadar zamanını geçirdi. Bir takım fotoğraflar konabilir. O yargılama salonu bu şekilde tahrip edileceğine korunabilirdi. Bugün de aslında gene bu haliyle bir takım şeyler yapılabilir. Yani bir geziler yapılabilir en azından. Bir takım tanıtıcı yayınlar yapılabilir. Orada bir sergi açılabilir. Yok. İlla inşaat yoluyla bu iş yapılacak. Burada bir garip bir durum var. Yani kendi isteğiyle bile çelişen bir durum yani burada e, hafıza mekanlarından birini aslında bir inşaat projesiyle bir turizm projesiyle turizm ve rekreasyon bir şirket aracılığıyla dönüştürmek ondan sonra işte ikinci bir konu Cengiz Aktar bu yıl sonunda çok enteresan birkaç yazı yazdı bunlardan bir tanesi orada benim dikkatimi çekti yolsuzluk Avrupa Birliği ve AKP şeyinde bir Sayıştay e, 2012 denetim raporuyla ilgili ilginç bir detay var yani bu aslında e, şeyin projesiz ihale yapma yetkisi. Yani hani burada çok tartışılacak bir konu var. Projesiz ihale nasıl yapılabilir? Yani tanımı içeriği belli olmayan, araştırma, geliştirme programı olmayan bir şeyi nasıl e, rekabeti açabiliriz? Bu çok enteresan bir şey. Nitekim ortaya çıktı. Aslında projelerin de nasıl ihale edilebileceği konusunda bir problem var. Yani proje zaten tanımı gereği açık uçlu bir süreçtir. Yani bunu nasıl ihale ile satın alabilir kamu piyasadan? Piyasa ile kamu arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem olarak ihale nasıl oluyor da fikir üretimi, araştırma ya da herhangi bir faaliyet olsun, yani insani faaliyetlerin hangisi daha düşük bir bedelle daha iyi yapılabilir? Kriterler buna göre belirlenebilir. Yani böyle bir şey mümkün müdür? Evet. Yani imkansız bir gene bir şey üzerine biz hepimiz bilinçaltına bastırdığımız bir konuyu tekrar tekrar gündeme getiriyoruz. Ama hep bir ucundan tutarak. Aynı şey geçen hafta konuştuğumuz bu imar rantları konusu. Şimdi evet. Merkez Bankası değil mi? Para basan kurum Türkiye'de bastıran diyelim darphanede. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Darphane müdürü... Çok çalıştım bugün dese de oradaki paradan böyle hani bir fotoğraf vardı adamın boyu kadar para <gülüyor> desteleri duruyor. Ya şuradan bir desteği de alıp eve götüreyim dese bu mümkün müdür? Bak karıcığım çok çalıştım bugün sana da bunu getirdim. Yani para basmak meselesi kamusal bir faaliyettir. Ve paranın basılması şeye tabidir. Yani bir denetime tabidir. Peki imar rantları konusuna gelelim. Yani en büyük gelir transferinin yaratıldığı alan. İmar rantları konusu bir yer çiçek yetiştirmek için diyelim kullanılıysa yıllarca acaba sahibinin aklına hiç mi gelmedi yani bunu hep soruyorum oraya bir tane gökdelen dikmek 150 metre boyunda mesela. Evet şimdi istersen bu Hı. üç tane e, problemi sırasıyla tartışalım karşılıklı olmak birincisi senin açtığın e, birinci problem bu yaz meselesi yani o en güncelden en e, somuttan başlayalım. İkincisi biraz daha soyut bir e, ne, problem. O da projesiz ihale nasıl olur? Projesiz, bu, bu kavramı tartışalım. O bizi herhalde e, araya götürür. Bir, bir küçük müzik dinledikten sonra da bu son kısım yani e, bu Merkez Bankası'nın özel koltuğu ve özel olmasıyla hepimizin övündüğü e, bir, bir ortamda e, Metropoliten Planlama Otoritesi'nin ee, tamamen e, bağımlı olduğu koşulu yaşamanın ne demek olduğunu tartışalım. Ne kadar ilerleyebilirsek o kadar ilerleyelim. İlerleyemediğimiz noktada da e, problemi e, uykuya yatırıp bir bir bir, bir ilerki aşamada tekrar ele almak üzere biraz e, uy, uyutabiliriz. Şimdi bu özellikle üçüncü problemin hemen e, üstesinden gelemeyeceğimiz açık. Fakat bu Son zamanlarda hani yerel yönetimlerden ne bekliyoruz, ne istiyoruz konusundaki taleplerimizi, yani nasıl bir kent yönetimi talep ediyoruz diye bir bildirge var ya onun adı nedir? İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi. Yani Bu İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuduğun zaman birinci madde yani tarihe saygı, çevreye saygıdan önce nasıl bir yönetim istiyoruz ile başlıyor. Bu ikinci bu ikinci kısmı ondan tartışalım. Şimdi istersen bu demin senin gündeme getirdiğim bu Yaslı Ada meselesini tartışalım. Yaslı meselesi aslında herhalde şey değil yani iki boyutu var. Bir tanesi Yaslı Ada'nın özelliğiyle ilgili bir şey. Marmara Denizin üzerindeki az sayıdaki üç beş adadan bir tanesidir. Ve evet. de yani İstanbul'a yakın ve meskun olmaması itibariyle de bir şeyin üzerinde hani denizin ortasında bir nasıl diyelim bir çilek gibi bizim o metaforu tekrar kullanırsak <gülüyor> insanların e, nefsini kabartmak tadır yani ah burada bir evimiz olsa ah burada bir şeyimiz olsa bu kim bilir ne kadar güzel e, olurdu diye çünkü İstanbul'dan e, İstanbul'dan ya sahaya baktığımızda biz bir nokta görürüz halbuki kendimizi yaslar diye koyduğumuz zaman İstanbul metropolünün tamamını görme imkanı vardır. O yüzden de herhalde İstanbul'daki en güzel manzaralı yerlerden bir tanesidir. E, stratejik bir Ama, dönem diyeyim. de varmış. Eskiden hem Çanakkale, Boğazı'nın dışındaki adalar olsun Hı. ki Çanakkale Savaşı'nda çok kullanılmıştır o adalar. Hı. Kırım Savaşı'nda da ee, bu adaların tabii gene bir stratejik önemi var. Onun için Yassı Adada İngiliz Büyükelçisi dayanamayıp sonunda bir yazlık yaptırmış. Senin önerine uygun olarak evet. bir şato biçiminde onu biliyor musun? Biliyorum. biliyorum. Ee, böyle evet. şey aslında bir tür ortaçağ. Evet. E, Robinson Cruz oraya gitmiş bir şato yaptırmış. O şatonun parçaları hala duruyor. Tabii Bizans evet. kalıntıları falan da var. Ama dediğin önemi var. Yani Boğaz'ın tam ...karşısında hmm. duran iki tane Ve adam. Ve İstanbul'un yani gece manzarasını... E, ...düşünürsek mesela... yaz Adı'dan İstanbul'a bakmayı düşünelim... ...bu da böyle bir şeydir... ...yani herhalde İstanbul'u... E, ...avcılardan... E, ...şeye kadar, Gebze'ye kadar... ...bütün bir şey 360 derece... E, ...görebileceğimiz muazzam bir manzara... ...olmalıdır diye insan düşünüyor... ...ama tabii bu manzara kısmını falan bırakalım... ...neden aklımıza ilk... Genel şey bugün İstanbul'da şeyin e, yassı adanın veya hayırsız adanın <gülüyor> imarı problemi e, geliyor. Yani bu problemin şu anda İstanbul'un e, yaşam koşulları sürdürülebilirliği, İstanbul'daki yaşam kalitesi, İstanbul'un tarihi problemleri gibi şeylerle düşündüğümüz zaman öncelikler sırasındaki e, önceliği nedir? Yani bu kaç milyon kişinin e, şeyine bir derdine e, çare bulacaktır bu yasa da problemi bu, bu bu noktada geldiğimizde bir, bir çok böyle siyasetin en temel problemlerinden bir tanesi bir öncelikler problemi haline getirebiliyoruz ben şimdi bunu bu, bu şey yasa da problemi aslında kendisi, kendi kendi açısından çok üzüntülü üzüntülü bir problem ama yani daha üzüntülü daha üzüntülü olan şey işaret ettiği işaret ettiği şey yani kendisinden çok nasıl bir yaklaşımın nasıl bir anlayışın nasıl bir yaklaşımın e, simgesi olduğunu düşünmemize şey yapıyor. Yani günün birinde biz bir e, sen ben işte Ayşe bu yaşayan insanlar e, sabah kalkıyoruz ve gazete okuduğumuz zaman birdenbire bir yas da eee nın e, imar problemiyle e, karşılaşıyoruz yani birdenbire bu çözüm Tırnak içinde söylediğimiz çözüm veya bu proje gökyüzünden birdenbire karşımıza çıkıyor. Bir, birileri bunu düşünmüşler bizden önce. Yani sanki bir karanlıkta evet, karanlıkta düşünüyor. Evet. Birdenbire çıkıyor. Evet. Birdenbire. Böyle. Ve işte bir ünlü bir ünlü İngiliz şairin dediği gibi içinde yaşadığımız ortamda, bağlamda, toplumsal bağlamda. Eskiden alıştığımız gibi biz toplumsal yani kamusal alanda sorunları tartışamıyoruz, çözümleri tartışıyoruz. Yani bir yerlerde pişirilmiş, kotarılmış, çözüm haline getirilmiş ve piyasaya sürmeye hazır bir proje halinde bu yaslada projesi bizim karşımıza geliyor ve bizden bunu bizim karşımıza sunuyoruz. Biz de bu projeye karşı ya bunun önceliği nedir, nereden biz bu şimdi bitirilmiş, daha önce düşünülmüş bir şeyi izlerinden geri okuyarak bunun arkasındaki niyeti, amacı, şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bu çok aslında nasıl diyelim ne söylersek söyleyelim bizi niyet yargılıması yapmaya götüren, ondan sonra bil, bilmediğimiz için bizi bilgisizlik şeylerinde dehlizlerinde, karanlıklarında bırakan, ondan sonra neyi elimize atsak bunu böyle adamın Böyle bir projeyi yapmaya yetkisi var mı sorusunu sorduğumuzda da var. Çünkü 3888 numaralı torba yasasının 68. maddesine ilave edilen bir fıkra nedeniyle işte bilmem bu, bu tür bir projede işte çevre bilmem çevre yasasının şu maddeleri askıya alınmıştı. Efendim kıyı kanunun şu tür maddeleri askıya alınmıştı. 60 günlük de itiraz evet, süresi vardı. O, i̇tiraz o, da edilmedi o, zaten. Edilmedi. O da zaten 15 güne indirilmişti zaten yapsam bile karşılanmaz falan gibi problemlerle şey yaparak sonuçta. Buna buna biz yani e, hocam Milan Tekeli ile e, geliştirdiğimiz bir kavram vardı. Bu bir emri vakiler, bir emri vakiler e, ort ortamına e, insanları hapsediyor. Emri vakii çok kötü bir şey. E, yani insanlar hoş sürprizleri severler ama emri vakii öyle bir şey değildir. Emri vakii üçüncü şahısları hiç hazırlıklı olmadıkları. Evet. Ee, bir alanda böyle İngilizcesi bunun Fransızcası feta kompli olmuş, bitmiş, pişirilmiş bir işle karşı karşıya bırakmak ve onu çaresiz bırakmak. Yani aslında diyorum, saygısızlık bu aslında, aslında tabi Yani o bir, bir çare halkına karşı da bir saygısızlık şu, hızlık, içeriyor. Evet, yani bu bunun Yani bunu, ben için, kapıyı kırarım, girerim kardeşim senin yani, evine istediğin yani, yaparım ev, falan filan gibi. gibi. Yani evet. ama bu durumda da bu durumda da bu feta complet'inin e, özelliği tabii bir tanesi yani benim söylediğim yasadır türündeki bağlamlarda yapılan FETA kompiler. Yasa Orada, benim yani. yani. O Yasa benim. Evet. Şimdi bu işte malum Fransız devrimi zamanından bir şey. Bu yasa benim şeyinin biz çok yakın tarihlere kadar artık uygulanmadığını düşünüyorduk. Orada da yanılıyormuşuz ama bu tür FETA komplilerde. Bir önce, bir, bunun bir adım ötesine gidiliyor. Önceden yasal engeller, senin açış konuşmanı söylediğin gibi. Yani biz böyle bir şeyi yapmayı kafamıza koyduk. Bu, bunu engelleyen ne gibi yasalar var? Ne gibi kurallar var? Ondan sonra biz bu mevzuatı nasıl eğip bükeriz ki buna izin versin? Ondan sonra yani bu e, önce bir kılıf e, hazırlanıyor. Ve bu kılıf o kadar güzel hazırlanıyor ki artık... Hiç kimse bir yasal çerçevede buna itiraz edemez hale geliyor. Bir de mesela kıyı kanununa tabi olmayacak. Evet. Yani böyle bir takım şeyler. Yani projeyi adeta herleştirmek evet. şey için oraya. Peki şey burası kıyı değil miymiş? Yani mesela yani kıyı kanunları istisnal oluyor. Evet. Yani böyle evet. kanun kanuna istisna İstisnağı yapabilir edelim. mi? Evet. Yani evet. burada hani kanunlar soyut olması gerekir ama burada gayet somut. Bu iş için o kanunun yapıldığı çok belli. Evet. Yani Anadolu'da bir laf var minareden at beni in aşağı tut beni yani hmm. atan atmakla tutmak aynı anda e, önceden planlanmış bir e, eylem bütün haline geldiği zaman bu aslında yani insana kent diye hüzün verici bir şeydir yani feta komplidir yani an, anlatabildim mi? yani yağmur yağmura tutulmak da bir feta komplidir bir sürpriz etkisidir ama İnsan yağmura tut yani yağmura tutulma, yani tutulmama konusunda keşke ben e, işte şemsiyemi alsaydım daha hazırlıklı çıksaydım 15 dakika çık, gecikseydim buna tutulmayabilirdim diyebilir. Ama bu tür bir olayda bundan kaçınma imkanı yok. Bu yani yok. 15 milyon kişiye Hı -hı bu şehre yapılan bir fotokoplik kaç kişi yapıyor bunu bunu düşünelim yani taksim'deki olay gibi yani e, aynı bu olay değil mi şimdi taksim gezisindeki işte kışla inşaatı işte tünellerin inşaatının başlaması olay bitti inşaat aşamasına geldi ohop çoktan ihale yapılmış projesi ihale edilmiş haberimiz olmadı İk, evet. ondan sonra inşaat aşamasında tartışılmaya başlandı. Kamuoyu da kazma çakılırken karşı Aracı çıkmak bari. zorunda kaldı. Evet. Şimdi bu o zaman bu birinci noktada bir yere gelmiş olduk. Yani birinci problemimizin. İstanbul Sözleşmesi'ni atıfla gerçekten. söylersek. Evet. iki maddesini burada e, çok Hı, önemli bir şekilde şey, açtık. Bir var. tanesi e, merkeziyetçilik. Yani e, bu kararların merkezden ve kapalı kapılar ardında alınması ikisi de yani bilgi verme yükümlü yönetimlerin evet. şeffaflığı yani şey de, değil mi şimdi e, bir an için elimiz, elimizi, evet. vic, elimizi vicdanımıza koyalım ve de şunu düşünelim diyelim ki biz e, üç kişi yani meşhur bir şarkı var ya Biz Kızlar Toplandık diye bir şarkı var Nil <gülüyor> Onu belki bir dahaki toplantıda onu e, şey yapalım. Biz Kızlar Toplandık şarkısını Nil Kara İbrahim Gilden bunu dinleyelim. Belki belki onu e, şey yapabiliriz. Biz Kızlar Toplandık ne yaptık? Bu hayırsız adayla yasa adayı nasıl imara açarız diye düşündük ve şöyle bir şey. Bunu yaparken bizim toplantımızda e, kızlardan başka kimse yoktu. Yani bizim toplantımıza katılan kızlardan başka kimse yoktu. Ve artık hiç su geçirmeyeceğini, yani hiçbir noktasına itiraz kabul edemeyeceği konusuna şey yaptığımız anda ikna olduğumuz zaman projemizi birden bir çözüm olarak, bakın biz size ne yaptık diye şeyin 15 milyon kişinin karşısına çıkardık. Böyle bir talep var mıydı? İnsanlar böyle bir şey hazırlanmış mıydı? Tartışmalılar mı katılmış? Bundan hiçbirisini düşünmedik ve bu bir emrivaki cilik haline geldi. O yüzden yasa da problemi. Aslında çok derindeki, çok derinde yatan bir metropoliten yönetim yönetişim probleminin bir paradigmatik e, örneği. örneği. Yani Aynen. biz biz evet. bunu, biz evet. bunu o yüzden kodadı yazsa adı olan bir problem alanının evet. e, yani e, şeyi olarak e, nasıl diyelim? Algoritmik kodadı Yassada olan bir bir problem alanın tipik bir özelliği olarak şey yapabiliriz. Yani biz bazı problemleri ha bu yassada... pro hani vardır ya havuz problemleri bu da Yasada e, problem e, bak, bak. De, ve buradaki giriyor. buradaki buradaki sadece düzeltmem yassada problemi değil Yassada çözümü evet. yani hazır Emirvaki çözüm olarak sunulmuş bir şeydir bu e, karşımıza gelen bir e, çözümdür. Bunu ne kadar evet. E, sinemize çekeceğiz. Ne kadar bununla beraber yaşamayı e, sinemize çekeceğiz? Bu bence bir yerleşmede e, ki yaşayan insanların nasıl diyelim yaşam kalitelerine ne kadar değer verdiklerini onurlu yaşam hakkını ne kadar savunduklarıyla ilgili bir şey. Bu bence e, şeyine bu yasada problemine ...veya çözümünü tırnak içinde söylediğim ve italik yazdığım yaştağlı çözümünü bu terimler üzerinden düşünelim. Şimdi ikinci konuya geçelim. Projesiz ihale. Bu projesiz ihalede tabii herhalde şeyin birinci problemden bağımsız bir şey değil. Bu projesiz ihale birinci çözümü benimseyen... Ve kapalı kapılar ardında kurtarılmış çözümlerin vakiler halinde kentlerin gündemine getirildiği bir yerde işin nasıl yapılacağına ilişkin iş yapma biçiminin de projesiz olması ve projenin kendisinin de bir çeşit andojen olarak yapılması anlamına geliyor. Bu eğer düşünülürse projesiz ihale, projesiz ihale bir oksimorondur. Evet. Oksijen. Çünkü proje tanım gereği bir buluşçuluk, Ta tarif. yaratıcılık, bir, şey, bir şey. buluşçuluğun kendisi rutine bağlanırsa, evet. o zaman biz biz buluşu da sekiz saatlik bir emek karşılığında kaç tane buluş yaparız diye düşünmemiz gerekir. Halbuki buluş tanım gereği tam da rutine bağlanamayacak şey demektir. Projesiz ihale demek yani. Ben sekiz gün çalışayım ne kadar e, icat çıkarabilirim e, demek kadar saçma bir şeydir. İcat çıkarmak iyi bir şeydir, yaratıcılıktır ama bu icadın, icat çıkarmanın nasıl olduğunu bildiğimiz takdirde zaten icat rutinleşmiştir. Evet. İcadın evet. rutinleşmesi de icadın icat olmaması anlamına geliyor. Sıfır gelir. noktasıdır. Evet, yani sıf şey demek. İcat bir, değildir artık ona. Hani gözümüzde canlandırmak için düşünelim. Mesela bir alanda kentsel yenileme projesi yapılacak. Belediye karar veriyor merkezi otoriteye bunu kabul ettiriyor bakanlar kurulu ile kararıyla oluyor yenileme projeleri ve ondan sonra bir müteahhitle anlaşıyor yatırımcıyla bu yatırımcıyla anlaştığı zaman ortada proje yok evet. ama anlaşmayı yapabiliyor evet. peki nasıl anlaşıyorsun yani burada ne yapılacağına dair kararları nasıl alıyorsun dediğin zaman şunu söylüyor belediye başkanı ben nasıl bileyim diyor evet. o kararları diyor yatırımcı bilir diyor. Evet. Şimdi bu çok enteresan bir şey yani evet. yatırımcı biliyor çünkü onu satacağı için yani tam da aslında itiraf gibi bir şey bu. Piyasa e, şeyine mekanizmalarına teslim etmiş olduğu için bu şeyi kentsel dönüşüm projesini orada insanların nasıl yaşayacağına hangi e, şeylerin yapılacağına müdahalelerin yapılacağına. Yatırımcı karar veriyor. Yani projeyi aslında bir şekilde yatırımcının yani piyasa alanına terk etmiş oluyor. Yönetim böylece şeyinden, derdinden kurtuluyor. Yönetim derdinden kurtuluyor aslında. Evet, bunun hmm. olabileceği bir alan var, olamayacağı bir alan var. O, olabileceği alanlardan bir tanesi şu. Ee, hani bilirsin bazı, e, bazı çok işinin ehli aşçılar vardır. Sen ve nefis... Gez kararıyla yapar. <gülüyor> Ama, yani, bu, ama bu feodal şey, bir şeyde şey, düzenlenmesi yani olabilirdi. Sen, sen buna ne evet. kadar ne kadar su koyuyorsun o, aldığı kadar su, ne evet. kadar yağ kaldırdığı kadar yağ filan. Yani bu bir e, lokal düzeyde, artizanal düzeyde bir tasit dediğimiz. Yani pratik bilgiyle yani pratik bilgiyle anlanan bir şey. Bir şehre yapılacak bir müdahalede bunu yapacak adamın yapacak adamın insafına bırakmak aslında tasarım sürecinde dikkate alınması gereken kısıtlayıcıların tamamının e, kurda emanet edilmesi ve koyunların tamamen e, savunmasız e, kalması bir, haline gelmiyor mu? Evet, burada aslında bir neofeodalizm ya da neofazinalizm diyebilir miyiz? Yani kendi elleriyle şekil verebilecek bir hamur gibi görüyor şehir, evet, şehri. Evet. ve o dolayısıyla hani William Morris'in şey vardır ya tasarımla uygulama e, Ayrışmasın. Çünkü, çünkü geriye dönüşü Hı -hı. savunur. Evet. Victorian, şey, Victorian evet. şeye karşı, sanayi kapitalizmine karşı. zenati savunur, geri dönüyor. Aslında bir sosyalist ruh vardır onda. Evet. Biz bu sıcak ilişkiyi aslında tam da kapitalizmin kendisine uygulamış, şırınga etmiş olduk evet. değil mi? Ama yani işte maalesef e, kapitalist e, pazar ekonomisi dediğimiz şey, e, pazar ekonomisinin geliştikçe toplumsal kısıtlayıcılar altında çalışmak zorunda kalan bir pazar ekonomisinden bahsediyoruz yani gıdayı gıdayı üretmek başka bir şey toplumsal toplumsal toplumun yeniden üretimini garanti alacak şekilde gıda üretmek başka bir şey Siz ben, toplumsal yeniden üretimi kısıtlayıcılığı bilmem neyi tam yani e, girişimcinin e, girişimcinin kendisine koyduğu koşulların tamamını e, parantezin dışına e, kısıtlayıcının tamamını e, parantezin dışına aç, a, alıp sen mutlu ol kendini çözecek bir çözüm bul ben o çözüme razıyım demek o zaman ben kendi insan onurumdan kendi kent hakkımdan yani bu kentte yaşayan binlerce insanın e, yaşam kalitesini parantezin dışına almış oluyorum. Ve bu durumda da ben e, bir kentin geleceğini hızla bir projenin nesine ekonomik e, alanına hapsetmiş oluyorum. Proje iktisadi açıdan e, getiri düzeyi yüksek bir proje olabilir. Ama düşünürsek iktisaden... ...getiri düzeyi yüksek olan projelerin... ...büyük bir çoğunluğu... ...toplumsal açıdan... ...kabul edilmez ...olabilir. Yani mesela şöyle bir... ...fantezi yapalım. Topkapı Sarayı'nın o avlularını... ...otopark haline getirirsek... ...Türkiye şimdi... ...olduğundan, kazandığından daha fazla... ...bir gelir elde etmiş olabilir. Yani bu proje... ...bu proje sadece... E, maliyet yarar analizinin terimleri ile düşünüldüğü zaman halen atıl durmakta olan bir arandan ben otopark geliri e, elde etmiş olurum. E, İstanbul'un bütün güzel sahilleri yani e, Tarih emin Eminönü Perşembe Pazarı <gülüyor> otopark olduğuna göre, göre top kapısal. O, o da olabilir e. ama bu, halen bu olmuyorsa bu evet. olmuyorsa e, bunun düşünülmediğinden değil de bunu engelleyen bazı ee, adı konulmamış kısıtlayıcıların Kork, olmasında. Korkarım biraz yanılıyorsun. Bu konuda yani benim bir itirazım olacak. Çünkü Gülhane Parkı'nın içinde gördüğüm bir bölüm var. Küçük bir otopark gibi. Orada birtakım binalar var böyle kötü bir şekilde yeniden inşa edilmiş ahır binaları. Onun önünde bir beton alan yapılmış. Herhalde Oho, e... yakında benim benim benim <gülüyor> fantezim hayata geçecek gibi. E, korkarım yani, öyle korkarım. bir şey var. Peki. Şurada belki bu yassı ada açısından iki eksenden söz etsek. Yassı birisi bildiğimiz e, bir kapitalistik dönüşüm var. Hı hı. Yani bir yatırım şeyi var, spekülatör var. İşte buradan bir kar elde etme gücü şeyi ve ona göre şekillendiriyor süreci. Dolayısıyla birinci eksen bildiğimiz kapitalizm şeyi yani burada yaratılan asimetri hı hı. E, sermayeyi yoğunlaştıracak bir operasyon. Yani hı hı. bir takım insanlara iş gücü falan iş e, imkanı yaratacaktır ama hı hı. yani sonuçta kentsel ranttan pay almayı hedefleyen bir e, karar var. Hı hı. Bu ikinci eksen ise e, bu e, kapitalizmin yaratmış olduğu çelişkiyi, e, asimetriyi, bunu ortaya koymuş olduğu bu e, vahşi e, şeyi e, müdahaleyi bir bakıma meşrulaştıran bir e, kültürel karşıtlık düzlemi de var. Yani ikinci konuda e, bunu karşıtlıkla gizlemek. İşte Menderes'in anısına saygı için işte biz buranın ismini değiştiriyoruz. Burasının bundan sonra adı, adı demokrasi adası olacak. Ya yassa Ada Sözcüğü'nün şey kendisinde mi kötülük yani o ada yasa olduğu <gülüyor> için e, Menderes orada bence, e, bence kötü yasa muamele gördü. Bence Yassı Ada Sözcüğü'nün korunması bence o e, anıya saygı olur. Bence. Tabii ki. Yani bu ne demek? Yani oradaki ya da şeyi mi yıkalım? Yani oradaki diyelim e, hafıza mekanlarını vesaire mahkeme salonu olan spor salonunu mu yıkalım? E, dümdüzede. Hatta yasa adayı havaya uçuralım. Mesela? Yani bu buradan çıkacak şeyi düşünceyi reddeden. Bence şey şey terçeden bir şey Şekilsizleştirmek var. suretiyle evet. e, tarihi de e, değiştirebiliriz. Yani yasa adayı etrafına dolgu yapmak suretiyle kazık çakmak suretiyle yassı olmaktan çıkarıp sunni tepeler yaparak e, kent silüetindeki e, imgesini de değiştirerek tabii bambaşka ki. bir hali de getirebilir. E, yassı tabi plati <gülüyor> e, asıl orijinal ismi plati öbürkü <gülüyor> de oksiya biliyorsunuz sivri e, fakat ismi hep değişmiş yani hayırsız adam mesela bunun bir örneği işte oraya köpekler genositti e, yani o bir e, şey e, köpek katliamı itlafı ve devam etmiş bu yani bir kere olmamış Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli yapılmış. Yani bir kere de değil. Alıp alıp köpekleri götürmüşler. Oraya şey yapmışlar. Onun isminin Sivriada adı olmasını tabii şey yapacak bugün önemli bir neden var. Değişmesi ama yani tabii hatıra başka bir şey. E, bu mendirekler inşa edilirken İlken, yakın zamana kadar bu Haydarpaşa'nın yanındaki yük limanı yapılırken yani e, Sivri adayı yani. olmuşlar. Oyuk ada olmuş. Evet. Oymuşlar. Yani Sivriada'nın yarısını evet. almışlar. Ayda Erbaşar'ın önüne mendireğini koymuşlar. Evet. Peki biz şimdi, e, biz şimdi bir müziğe geçelim. Ondan sonra bu e, e, Metropoliten Planlama Otoritesini konuşuruz. Ne dinleyeceğiz peki? E, bugün hı? Bugün Beatles'dan Nowhere Man isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Arada. Sitting in his nowhere land Making all his nowhere plans for nobody Doesn't have a point of view Knows not where he's going to Isn't he a bit like you and me? a man please listen you don't know what you're missing know wherere Nowhere, man, can you see me at all Nowhere, man bit like you and for nobody making all his nowhere plans for nobody making all his nowhere plans for nobody Sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, Metropolitika programının ikinci kısmına e, başlarken e, Korhan bu Dinlediğimiz şarkının mana ve önemi üzerinde bir girizgahla başlamamı önerdi. Biliyorsunuz bu bir Beatles'tan Nowhere Man şarkısı. Yapıldığı tarih 1966'lar olması da 1966'ların kültürel iklimine gittiğimiz zaman da o tarihler artık bu modernite dünyasının yani modernite dünyasının meşruiyetini iyice yitirmeye başladığı ve e, artık Gençler üzerinde, toplumdaki gençler yaşayanlar üzerinde e, ikna edici olma, e, kendi kendini doğrulayabilme yetkisinin e, giderek azaldığı bir döneme şey yapar. Aynı dönemde e, Antonioni'nin e, Up, yani cinayeti gördüğüm filmini de şey yapabiliriz. Yani bu şarkı, bu şarkının sözlerinde bir şey anlatılıyor. Bir nowhere man, hiçbir yerde oturmayan bir adam, yani hiçbir yere ait olmayan bir adam var. Bu adam Sözcüklerini şimdi böyle mealen tercüme ettiğimiz zaman sadece görmek istediklerini görüyor. Görmek istediklerine atıfla hiç kimseyi yani gerçekten hiçbir kimseye işaret etmeyen hiçbir problemi çözmeyen planlar üretiyor. Evet. Ve bu planlarında toplumun şeyine gündemine sunuyor. Ve ondan sonra da dünyayı kendini idare ettiğini sanan bir plancının plancının bir çeşit hicvini e, işaret ediyoruz. Yani bu 20 yaşındaki e, işçi sınıfı çocukları işte o dönemin ruhunu bu şarkının e, şeyiyle mizahıyla yakalamışlar. Bu yani bir aslında üzerinde e, durup düşünmemizi gerektiren bir sürü böyle şeyler içeren küçük e, ipliksi, <gülüyor> ipliksi hicivler Nükteler içeren ama bir taraftan da tıpkı bir Charlotte Chaplin'in filmi gibi içinde yaşadığımız dünyanın e, yapıları, kurumları üzerinde bizi düşünmeye e, çağıran bence çok... E, ee, nasıl diyelim anlamlı bir şarkı. Bizim tabi yaşlarımız itibariyle bizim dönemimizde biz okulda öğrendiklerimizden daha fazlasını bu üç buçuk dakikalık şarkılardan öğrendik. <gülüyor> ee, o yüzden e, o yüzden bunlar e, bunlar öyle kolay kolay e, unutulacak e, çöpe atılacak şeyler değil. Okul popüler, bu bilgiyi vermiyordu evet, değil mi? O, okul okul, okul o, tam tersine. Ben ben, ben o, bu bu tür bir şeydi aslında. Bu, ama bu hiciv eğer düşünülürse birçok maalesef planlama bölümünde de <gülüyor> bu tür bir e, kendi üzerinde düşünme refleksivite biz ne yapıyoruz sorusunun e, cevabı birçok planlama bölümünde hala <gülüyor> veriliyor mu diye onu düşünmeliyiz. Yani o yüzden bu 66 yılının o no şarkısı o kadar da boş bir şarkı değil ya da 40 yıldır. E, eski o, memesini eski bir yer memesini, e. eski memesini kendini zaman içerisinde yeniden e, üretebilmesi de bazı işte sanat eserlerinin e, tarifsiz e, yaratıcılığında tarifsiz değerlerinde var. İşte buradan da biraz şeye gelelim. Projesiz ihale şeyine gelim. Eğer bu şarkı bir projesiz ihale sistemi ile ısmarlanmış olsaydı. Ee, acaba bu kadar e, kalıcı olabilir miydi yani bana bir e, bana bir e, albüm yap bu albümden 500 bin satalım ee, şu kadar para, para kazanalım, kaz kazanalım. Ee. Şimdi yani bu e, bunun bazı kısımları bana bir albüm yap bu olabilir ama bu albümün kaç tane satabileceği insanların özgürce satın alabileceği bir ortamda bu albümün kaç tane satabileceği konusunda şey koyamayabiliriz yani koyduğumuz kısıtlayıcı yeri ee, yerine getirmek mümkün olmayabilir bir an için bunun 500 bin satabildiğini de kabul edebiliriz ama o 500 bin satan o bir albüm mıdır bu e, 500 bin hmm. satan albüm acaba 40 yıl sonra hala hatırlanır olur muydu diye düşünebiliriz belki de e, 500 kısa vadede 500 bin satmanın e, ön koşulu kısa vadede hatırlanır e, olmasının <gülüyor> ötesinde uzun vadede kalıcı olmamak olabilir. Yani projesin e, şeyinden bu, söz eder gibisin yani şu andaki fiziksel mekanı e, bu söylediğin şeyin örnekleriyle dolu. Her evet. tarafta binalar binalar ama ne işe evet. yarar bu binalar? Yani evet yani burada burada bu projesiz ihale meselesine e, gelmek <gülüyor> bu şarkıdan geçerken bir ara olarak bunları düşünebiliriz. Projesiz ihale nasıl olabilir? Yani e, İhale sözcüğü, ihale sözcüğü e, iyice de, e, teknik şartnamesi koşulları en ince detayına kadar e, ben, bir, tanımlanmış şey bir evet. e, bir işin e, ihalesi olabilir. Bu teknik ayrıntıların en ince detayına kadar e, a, e, tanımlanması çok önemli. Çünkü kamu e, kaynağının kullanıldığı bir ortamda eğer kamu kaynağının ee, hani kör kuruşunun nereye gittiği e, önemli ise bunun e, adım adım her aşamasındaki her iş paketinin e, bu harcamaya değer olup olmadığı yani yüklenicinin bu koşulları yerine getirip getirmediğinin sınanabilirliğini sağlamak için bu şartnamenin e, ayrıntılı olması bekleniyor. Şimdi peki o zaman öyle bir süreç düşünelim ki e, şeyler e, efendim. ...sürecin yapılacak işin ee, şartnamesi iş yapıldıkça ortaya çıksın. Değişsin. Yani. Değişsin. Evet. Veya yapılan her şey yazılarak şartnameye dönüşsün. Bu şartname kelimesinin tam anlamıyla içeriğinin boşaltılması anlamına geliyor. Ters yüz olması. Evet. Ters uygulama şeyin yerine geçiyor. geçiyor. Tanifin yerine geçiyor. geçiyor. Böyle olduğu zaman da sonuçta ne yapıldıysa o benim yaptığım buluş, icat, şey. şimdi halbuki bu projenin içerisindeki fikri üretim, yaratıcılık, buluşçuluk, zeka, pırıltı e, ingeniosity yani mühe mühendisliğin içerisindeki ceni, jeni jeni sivil denen şey yani inşaat mühendisliğinin içerisinde sivil bir genius deha yani bir sivil toplumun ihtiyacını dahiyane bir biçimde çözme e, sanatına verilir mühendislik. Eğer ben bunun içerisindeki bu dahiyane e, katkıyı tamamen boşaltır bunu bir prosedüral, bir usulî hizmete dönüştürürsem, bu aslında şeyin yani yapılan eylemin iş içeriğinin tamamen boşaltılması anlamına geliyor. Mükemmelliyette tabii böyle bir e, tarif etmeyi e, mükemmelleştirmek aynı zamanda da aslında e, oradaki deneyimi de öldürmek gibi <gülüyor> de oluyor. Tabii tabii. Mesela işte İstanbul surları için e, bir şey yapıldı bir workshoplar dizisi. E, çatlakları analiz ederek de statik modelini geliştiren olabilir. Yani o depremsellik <gülüyor> tarihi üzerinden. E, bazıları işte şey üzerine çalışıyor. Böyle mikronometrik bir statik model var. Milyonlarca parçaya bölüp bir gaudi yapısı gibi mesela analiz edebilir. Yani mühendislik o kadar yaratıcı bir konu ki. Tabii. Bunu basitçe yani böyle işte çerçeve hesabı, betonarme olduğu gibi şey betonarme de mümkün tabii. Değil, tabii. Ama dünyanın en yaratıcı konularından birini yani evet. bu mühendislik dediğimiz şeyi basit bir şeydi sivili. Evet. Yeni sivili bir çeşit eee <gülüyor> bürokrasiye, bürokratik rutin evet. işleme dönüştürmek bence mühendisliğe yapılabilecek en büyük evet. e, mühendislik Mesleğin haksızlık, haksızlık evet. ve hakaret yani bu mesleğin mesleğin bütün buluşçuluğunu ortadan kaldırmak ve e, yani içini boşaltmak Ben şeyi yok. hatırlıyorum Atatürk Kültür Merkezi'nin bu statik meselesi tartışıldığı zaman muazzam bir şey yapıldı. Yani öyle ihaleyle falan yapılabilecek bir iş değil onu gözlerimle gördüm. Toplantılar böyle deha düzeyindeki insanlar sürekli gidip analiz yaptılar yani binayı anlamaya çalıştılar. Bir daha da böyle bir şeyin yaşanabileceğini ben zannetmiyorum. Yani o dönem e, gönüllü olarak insanlar gelip e, mesela bu... AKM için mi? AKM, AKM için mi? evet şu anda harabe gibi polis merkezi gibi duran Yapon'u bir gün herhalde tartışacağız. E, yani mühendislik böyle bir şey. Bunu basitçe evet. hani taşeron müteahhit yapsın işte yani Kültür Bakanlığı'nda öyle... Kişiler karşımıza çıkıp ya siz işte gönüller ne anlarsınız bundan ve yapsın dediği şekilde işte Sütlüce'deki kongre merkezi oluyor. Evet. Ne sahnesi sahne ne şey, şey ama işte yaptık inşaat mı yaptık. Ama nasıl yönetileceği hakkında bile bir fikir yok. Evet. Belki burada hep şunu düşünmek lazım. Her temsilin arkasında başka bir temsil vardır. Evet. Her insani faaliyetin temsil ettiğinin içeriği de bir insani faaliyettir. Tabii. Robotların yaptığı bir şey değil, değil çünkü. Orada da bir zeka aramak lazım. Yani Tabii. temsilin arkasında mutlaka temsil. Bu hiyerarşik temsil aslında e, yönetim modeli olarak hiçbir zaman e, şehirsel gelişmeyi düzenleyebilecek bir temsil metodolojisi değil. Hiyerarşik temsil. Dolayısıyla merkezsiz bir temsil ama ilişkisel bir temsil. Ee, kendi stratejik hedeflerini kurmakta başarılı olabilen bir temsile ihtiyaç var. Yani hmm. biz temsili sadece tek aşamada e, görüyoruz ve bu tek aşamalı temsille işte karşımıza çıkan şey de Başbakan'ın işte bu yaptığı projeler, Kanal İstanbul, işte 3. köprü vesaire yani ulaşım denen efendim gelişme şey dediğimiz konuyu tanımlayan şeyler bunlar. Bunu istersen bir programda İstanbul'un yönetimi için bu İstanbul Sözleşmesi'nde biraz dikkate alarak evet. aslında bunun üzerine yani Girişim. İstanbul nasıl yönetilmeli diye bir program evet. yapalım? Evet i̇şte bu kalan son 3-5 dakikada belki bu programa giriş mahiyetinde bir şeyler söyleyebiliriz. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin birinci ana maddesi yönetimle ilgili, yönetim ve yönetişimle ilgili. Şimdi orada... Ee, şöyle şeyler var. Biz e, kendimizi ilgilendiren e, konularda e, kentte, metropolde alınacak kan, kan, kan, kan, kararlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu, buna katılmak istiyoruz. Bunu izlemek istiyoruz. Bunun başarılarından bilgi, haberdar olmak istiyoruz gibi şeyler var. Şimdi bunu bu maddeleri e, yazanların ne kadar iyi niyetli olduklarını biliyorum. Şimdi bizim burada asıl üzerinde e, tartışmamız gereken şey, bir an için bu maddelerin hayata geçirileceğini e, varsayalım. Bu model, bu maddeler bir nasıl hayata geçirilebilir? Acaba bugünkü sistem içerisinde, bugünkü sistem içerisinde biz bir yöneticiyi bu vaatlerle, bu konuda ee, hani ben e, tüm kalbimle e, devr iktidarımda buna uyuyorum e, diyerek uymayı tahhüt ediyorum diyerek seçsek ve adam da, e, e, e, da. şey adam da dört yıllık iktidarında buna uysa ve burada bu, bu, insanları katmaya çalışsa acaba bu maddelerden e, murad ettiğimiz şeyleri elde etmiş olur muyuz diye e, düşünelim. ne kadar bazı emrivakileri bugün yaşadığımız engelleyebileceğimiz şey engelleyebilme engelleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani böyle bir ortamda hiç kimse arkadaşlar bakın ben size nasıl bir sürpriz düşündüm. Bundan, bundan böyle artık biz e, yassa adaya demokrasi adası diyeceğiz. oraya e, Oradaki bu kötü anıları silecek yeni turistik tesisler yapacağız. Orayı da şehrimizin turizmine kazandıracağız. Türünden bir emrivaki ile karşımıza çıkmayabilir. Ama bu acaba uzun süre kalıcı e, sürdürülebilir bir model olur mu? Çünkü bir bundan sonra gelecek bir başka yöneticinin aynı e, ilkeyi aynı kıskançlıkla savunup savunmayacağı, kendine bu, bunu e, bu tür bir kısıtlayıcı koyup koyamayacağından emin olamıyoruz. O zaman belki bunu biraz daha geniş çerçevede düşünmemiz lazım. Yani e, kentlerle ilgili kararların tamamına katılabildiği bir planlama, yönetişim ortamı nasıl kurulabilir sorusu üzerinde düşünelim. Yani evet. alternatifi diyelim ki Yassa'da üzerinden gidiyorsak... ...şimdiye kadar 30 senedir, 40 senedir Yassa'da zaten şehrin şeyinde bir askeri alandı... ...sonra terk edildi ve öyle kaldı. Bunun gibi İstanbul'da çok yer var. Yani Hı -hı. işte hava gazı fabrikaları var, <gülüyor> evet, tren istasyonları var, ceri istasyonu var. Bir dolu kamusal alan aslında tank fabrikasını gördük işte nasıl Hı -hı. dönüştü, tersaneler var. Ee, burada diyorsun ki yani... <gülüyor> Bu e, tamam ben tepeden inme yapmayacağım e, size sürprizler FETA kompli yapmayacağım e, bu projeleri yaparken diyecek ama siyasetçi e peki karşında ne yapacak yani hmm. hani o zaman da kardeşim sen de siyaset yapma dur çekil kenara. Hmm. ...bunu diyeceğiz biz ona. Yani evet, evet. o zaman demek ki bir şey yapmasını e, da isteyeceğiz. Po Pozitif bir öneri nasıl olabilir? Huh. Yani burada tabii bunu herhalde şimdi e, tartışamayabiliriz. Ama yet yeteri kadar zamanımız yok. Ama herhalde şunu düşünmemiz lazım. E, bir an için toplumdaki aktörlerin, mesela yatırımcıların... Eskiden olduğu gibi emri vakillerle karşılaşmamalarını sağlamak için bizler neler yaptık? Mesela Merkez Bankası'nı Evet. Yani ben bir e, aktör olarak imalat yaparken hiç kontrol edemediğim devalüasyon etkileriyle veya faiz arttırımının etkileriyle karşılaşmayayım diye... Bir istikrar ortamını kurmanın ön koşulu olarak Merkez Bankası'nın e, nasıl diyeyim gündelik politikanın dışında daha uzun vadeli hedefler içerisinde bir e, yön tutmasını dümen tutmasını e, sağlayacak modeller getirdik. Hatırlarsın Merkez Bankası'nın direktörlerine guvernör denir. Guvernör dümen tutucu demektir. Yani guvernayı tutan demektir. Şimdi o zaman şey düşünelim bir... E, Merkez Bankası'nın özerk olduğu, yayın politikasının e, Rütük gibi e, bir takım üst kurullarla denetlendiği bir ortamda metropollerin planlama otoritesinin tamamen tabi olması ne derece, e, ne derece taşınabilir bir şeydir. Acaba metropollerde de özerk bir planlama otoritesine ihtiyaç var mıdır? Yani ancak bence özerk katılımcı bir planlama otoritesi e, üzerinden bu yönetim talepleri hayata geçirilebilir diye düşünüyorum. Bunu ilaki toplantılarda konuşmalarda daha da açarız. Evet, ben de öyle e, yapmayı öneriyorum. Çünkü e, saydan önemli bir nokta. Bu konuştuklarımızın bir şekilde de hülasası gibi oldu bu son cümleler. E, programın sonuna geldik. E, bu konuları ...görüşmeye devam edeceğiz e, haftalık haberlerle birlikte yorumlamaya diye düşünüyorum. Herkese güzel bir hafta dilerim. Arasım Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman boz, boz, boz. Bol tutabiliyorum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışlıyor ya. Yani. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarını açacağız. <gülüyor> Açık Radyo program destekçisi olun.